O düşte her şey öyle karma karışıktı ki bir yandan da şöyle diyordum kendi kendime. Onun bacağı nedir ki artık? Bir değnek. Ancak balina kemiğinden bir değnek. Evet, insan güner böyle tekmeye. Aslında tekme atmadı ki bana. Balina kemiğiyle de ancak. Üstelik şunun takma ayağının ucuna bak hele. Ufacık bir şey. Kocaman bir köylü ayağından tekme yeseydim o zaman büyük bir felaket olurdu. Ahabın ki olsa olsa bir fiske. İşte şimdi Flask, düşümün en gülünç yerine geliyoruz. Ben ehramı tekmeleyip dururken, porsuk kılından saçı olan, kambur, yarı balık, yarı insan bir adam, omuzlarımdan tuttu, vira ettirdi beni. Ne yapıyorsun dedi. Vay canına be, ödüm patladı. O ne surattı öyle. Ama birden korkmaz oldum her nedense. Ne mi yapıyorum dedim. Size de ne oluyor? Söyler misiniz lütfen Bay Kambur? Yoksa sizin da tekmelenmek mi istiyor? Düşündüm taşındım seni tekmelemekten vazgeçtim. Herif aferin stop, aferin stop dedi. Sonra ocak başında oturan bir cadı gibi dişsiz çene kemiklerini oynata oynata bu aferinleri mırıldanıp durdu. Baktım aferin stop, aferin stopların sonu gelmeyecek ben yine ehramı tekmeleyim bari dedim. Ama tam ayağımı kaldırmışken dur diye gürledi. Hoppala dedim. Ne oldu gene? Bana bak dedi. Hakaret sorunlu tartışalım. Kaptan Ahap sana bir tekme attı değil mi? Evet dedim attı. Tam şurama vurdu. Çok güzel dedi. Tekmeyi kemik bacağıyla attı değil mi? Evet öyle dedim. Akıllı adam dedi. Öyleyse ne var kızacak bunda? Tekmenin bundan güzeli olur mu? Aşağılık çam kütüğünden bir bacakla mı tekmeledi seni? Yo stop. Bir büyük adam fil dişi gibi görkemli bir takma bacakla tekmeledi seni. Bu bir onurdur. Ben bir onur sayarım bunu. Dinle akıllı Stab. Eski İngiltere'de en büyük beyler kraliçeden tokat yiyerek diz bağı nişanını almayı onurların en büyüğü sayarlarmış. Koca ahap seni tekmeledi diye sen dövün Stab. Akıllı bir adam oldun böylece. Unutma bu söylediğimi. Bırak seni tekmelesin. Onun tekmelerini bir onur say ve ne olursa olsun sakın onu tekmelemeye kalkma. Yapılacak başka şey yok. Şu ehramı görüyor musun? Bunu söyler söylemez tuhaf bir şeyler oldu. Seninki havalarda sırra kadem bastı. Bense horladım, yan döndüm. Bir de baktım yatağımdayım. Sen ne dersin bu düşe Flask? Vallahi bilmem deli saçmasına benzer bir şey bana kalırsa. Olabilir olabilir ama bu düş benim aklımı başıma getirdi Flask. Şurada durmuş denize bakan ahabı görüyor musun? Yapılacak en doğru şey bu ihtiyara ilişmemektir. Ne derse desin hiç ağzını açmayacaksın Du bakalım bir şeyler bağırıyor kulak ver. Hey direkteki nöbetçi hepiniz gözünüzü dört açın balina vardı buralarda bir beyaz balina görürseniz var gücünüzle bağırın. Ya buna ne dersin Flask? Bir acayip yok mu bu işte? Beyaz balina diyor. Duydun değil mi? İnan bana bir şey dönüyor ortalıkta. Hazır ol flask. Ahabın içinde karışık bir şeyler var. Ama sus. Bu yana geliyor. Artık pupa yelken uzak denizlere açıldık. Az sonra da kıyısız limansız enginlerde yok olacağız. Pequod'un yosunlu teknesiyle deniz canavarlarının üstüne midyeler yapışmış karnı yan yana yüzecek. Ondan önce yapılacak önemli bir işimiz var. Göreceklerimizin daha çok tadına varmak, söyleyecekleri daha iyi anlamak için balina üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Size en geniş anlamıyla balina türünden balıklar üstüne yöntemli bir bilgi vermek istiyorum. Kolay bir iş değil bu. Karma karışık bir dünyayı meydana getiren, öğeleri bölümleri ayırmaya kalkmak gibi bir şey. Son yılların en yetkili kişileri bakın ne diyorlar milattan sonra 1820 yılında kaptan Scorsby, zoolojinin hiçbir kolu setoloji denilen balina giller kolu kadar karışık değildir diyor Milattan sonra 1839 yılında Dr. Bale de diyor ki, balina gilleri gruplara ve familyalara bölmenin en doğru yolunu aramak elimde olsa da böyle bir işe girişmek niyetinde değilim. Çünkü bu hayvanın ispermeçet balinasının tarihini yazanlar tam bir anlaşmazlık içindedirler. Bu dibi bilinmez sularda, incelemeler yapmanın olanaksızlığı, giller konusunda bilgimizi örten karanlıklar, engellerle dolu bir konu. Tüm bu eksik bilgiler, biz doğa bilginlerinin aklını şaşırtmaktan başka bir işe yaramıyor. Söz balinaya geldi mi? Koca Kuvier, John Hunter ve Lesson, zoolojinin ve anatominin bu büyük dahileri işte böyle konuşuyorlar. Bununla beraber bilgilerimizin az olduğu konularda bol bol kitap vardır kimi zaman. Setoloji ya da balinagiller bilimi içinde durum az çok böyledir. Küçük büyük, eski yeni karadan denizden birçok kişi balina üstüne az çok bir şeyler yazmıştır. Bunlardan birkaçı şunlardır. Kutsal kitabın yazarları, Aristoteles, Pilinius, Aldrovandi, Sir Thomas Brown, Gesner, Ray, Linius, Rondeltius, Willingby, Green, Artedi, Sibalt, Brison, Martin, Lekepedio, Bonitier, Desmarets, Baron Kovyer, Frederick Covier, John Hunter, Owen, Scorsby, Bale, Bennett J. Rose Bronze, Miriam Coffey'nin yazarları, Olmstead ve Rahip T. Creaver ama tüm bu yazarların vardığı sonuç ne oldu? Yukarıda örneklerini gördünüz. Saydığımız yazarlar arasında yalnız Owen'dan sonra gelenler balinayı canlı olarak gördüler. İçlerinden biri de meslekten balina avcısı ve zıpkıncısıydı, Kaptan Scorsby. Ayrı bir konu olan Gernand ya da Kuzey Balinası üzerine ondan bilgilisi yoktur. Ama aynı yazar, ispermeçet ya da güney balinası üstüne ne bir şeyler biliyor, ne de bir fikir ileri sürüyor. Oysa güney balinasının yanında kuzey balinasının lafı bile edilmeye değmez. Sırası gelmişken şunu söyleyeyim ki, kuzey balinası denizlerin tahtına haksız olarak oturmuştur. Çünkü aslında balinaların en irisi bile değildir. Ne var ki ilkin o bilinmiş, güney balinası ise 70 yıl öncesine değin bir efsane olarak kalmış, hiç görülmemiş. Bugün bile bir iki bilim çevresi ve balinacıların uğradığı birkaç limanın dışında hiçbir yerde bilinmez. Böylece kuzey balinası dilediği gibi saltanat sürmüştür. Geçmiş zamanların büyük ozanlarının deniz ejderleri üstüne söylediklerine bir bakın. Kuzey balinasının okyanusların tek kralı olduğunu görürsünüz. Ama artık yeni bir ferman çıkarmanın zamanı geldi. Dinleyin ey millet. Kuzey balinası tahttan indirildi. Şimdi büyük güney balinasının saltanatı başlıyor. Güney balinasını tanıtmak iddiasında olan ve bir dereceye kadar bu işi başaran bir iki kitap vardır yalnız. Bale ve Bennett'in kitapları. Bunların her ikisi de Güney Denizlerindeki İngiliz balina gemilerinde hekimlik etmiş, sözlerine inanılır, dürüst yazarlardı. Kitaplarında Güney balinası üstüne verdikleri yeni bilgi ister istemez azdır ama dar bilim sınırları içinde kalmakla beraber değerli kitaplardır bunlar. Gerçek şudur ki ispermeçet balinasının yani Güney balinasının ne bilim açısından ne de şiir açısından hiçbir edebiyatta tam olarak hakkı verilmemiştir. Avlanan öteki balinalar üstüne çok şey söylendiği halde güney balinasının yaşamı hiç ele alınmamıştır aslında. Oysa balina gillerde herkesin anlayacağı bir bölümleme yapmak zorundayız. Şimdi yapacağım bir taslak olacak ancak. İleride bu alanda çalışanlar vereceğim bilgiyi tamamlasınlar. Bu işi benden yetkililere ele almadıkları için kendim bir şeyler yapmaya çalışacağım. Tam bir bilgi vermek iddiasında değilim. Çünkü insan eksiksiz bilgi vermek istedi mi, sırf bu iddiası yüzünden yanlışlıklara düşer. Çeşitli türlerin inceden inceye anatomisini anlatmaya kalkmayacağım. Daha doğrusu burada hiçbir şeyi fazla derine götürmeye kalkmayacağım. Balinagillerin bir şemasını çizmekle yetineceğim şimdilik. Bu işin mimarlığını yapacağım, kalfalığını değil. Ağır bir iş bu. Bu canavarları denizlerin dibinde el yordamıyla aramak, Ellerimizi dünyanın o anlatılmaz köküne, Kaburga kemiklerine karnına daldırmak korkunç bir şey. Ben kimim ki bu deniz ejderinin burnuna halka takmaya kalkıyorum? Eyüp kitabındaki acı sözler beni ürkütse yeridir. O yani deniz ejderi seninle bir anlaşmaya mı varacak? Umudunu kes bundan. Ama ben nice kitaplıklarda yüzdüm. Nice okyanuslarda yelken açtım. Şu gördüğünüz ellerimden nice balinalar geçti. Ciddiye aldığım bu işi yapmayı deneyeceğim. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. 1. Setoloji biliminin kararsızlıkları işin ta kaynağında kimilerinin balina bir balık mıdır değil midir diye duraksamalarıyla başlar. Milattan sonra 1776 yılında Linnaeus Doğa Yönetimi adlı kitabında şöyle buyuruyor. Bundan böyle balinaları balıklardan ayırıyorum. Ama ben kendi bilgime dayanarak şunu söyleyebilirim ki, 1850 yılına kadar Linnius'un böyle kesip atmasına karşın deniz ejderhasının köpek balıklarıyla, tirsi balıklarıyla, ringa balıklarıyla aynı sularda yüzdüğünü biliyorum. Linnius, balinaları sulardan niçin kovmak istediğini şöyle anlatıyor. Balinaların yüreği sıcak ve iki bölmelidir. Akciğerleri açılıp kapanan göz kapakları, oyuk kulakları vardır. Bir seferinde aynı gemide çalıştığım Nantucket'la arkadaşlarım, Simon Mackey ile Charlie Coffin'e tüm bunları sorduğum zaman ikisi de Lenius'un gösterdiği nedenlerin pek yersiz olduğunu söylemişlerdi. Hatta Charlie ağzını bozarak bir şarlatanlık demişti buna. Şunu bilin ki ben tüm bu iddiaları bir yana bırakarak modası geçmiş inançlara bağlı kalıp balinayı bir balık sayıyorum. Birinci noktayı böyle çözümleyip ikincisine gelelim. Balina iç yapısı açısından öteki balıklardan nasıl ayrılır? Yukarıda Linnius balinanın özelliklerini sayıp dökmüştü. En önemlileri şu ikisidir. Öteki balıklar akciğersiz ve soğukkanlı olmalarına karşılık balinaların akciğerli ve sıcakkanlı oluşları. Bundan başka balina dış görünüşü açısından hangi temel özellikleriyle göze çarpar? Kısaca diyelim ki balina su püskürten ve yatay kuyruğu olan bir balıktır. İşte balina budur. Kısa bir tanıtma ama uzun düşüncelerin bir sonucudur bu. Deniz aygırı da az çok balina gibi su püskürtür ama hem denizde hem karada yaşadığı için bir balık sayılmaz. Verdiğim tanımlamanın ikinci yarısı birincisinden daha da ağır basar. Hemen hemen herkes bilir ki kara adamlarının tanıdığı tüm balıkların kuyrukları yatay değil de dikeydir. Yukarıdan aşağı iner. Oysa su püskürten balıkların kuyrukları biçim bakımından ötekilerle aynı olsa bile dikey değil yataydır. Balinayı böyle anlatırken, tam bilgi sahibi Nantakıtlıların şimdiye dek gilleri arasına koydukları hiçbir yaratığı deniz ejderi familyasından çıkarmak, yetkililerin başka türden saydıkları bir balığı bu familyeye sokmak niyetinde değilim. Demek oluyor ki balinadan daha küçük ama su püskürten ve yatay kuyruğu olan tüm balıkların balinagiller bilim kolunun bu ana planında yeri vardır. Şimdi balinalar ordusunun ana bölümlerine geçelim.